ve <gülme> sallallahu alaihi wasallamu, ﷺ, ve ﷺ'in Allah'a ve <gülme> ﷺ'in Allah'a emanet olduğu ve ﷺ'in Allah'a emanet ve bayram Allah'a emanet olduğu ve ﷺ'in Allah'a emanet olduğu ve ﷺ'in Allah'a emanet olduğu ve ﷺ'in ve ﷺ'in Allah'a emanet olduğu ve ﷺ'in Allah'a emanet ve iki bayram namazı Eid-i Fıtri ve eid adha Eid-i yani Ramazan bayramı ve eid adha kurban bayramı Meşru'atun bil kitabı ve sünneti ve icma'il muslimine Meşru'atun Meşrudur bil kitabı kitap ile ve sünneti sünnet ile ve icma'il muslimine ve müslümanların icma'iline Ve kad kanal musrikuna musrikler idi yettehiduna a'yaden bayramlar ediniyorlar edey zamaniyeten ve mekaniyeten zamani ve mekani yani belli zamanlara muvafık olan bayramlar ediniyorlardı ve belli zamanlara muvafık bayramlar ediniyorlardı el İslam İslam o bayramları iptal etti ve avvada yerine koydu anha onu yerine idel fitri ve idel adha kurban bayramını ve ramazan bayramını o ikisini yerine tevhid etti değiştirdi Şükran lillah Teala Allah'a şükür olarak ala edaihateynel ibadetayn el Bu iki büyük ibadetin edasının şükrü olarak Allah azze ve celle o ikisini değiştirdi. Nedir o iki ibadet? Savmı Ramazana ve hacce beyti'llah el haram. Ramazan orucu ve Allah azze ve evini hac etmek. Yani dikkat ederseniz eğer Ramazan bayramını oruç bittikten sonra tutuyoruz, yapıyoruz. Kurban bayramını da haç bitiyor. Haccın hemen akabinde, o da haccın bittiğinin ifadesi olarak kurban kesiliyor ve o gün kurban bayramının birinci günü. Yani demek ki daha önce müşriklerin bayramları vardı. Ki bu müşriklere has bir şey değil. Her kavmin kendisinde süslendiği, kendisinde eğlendiği, Psikolojik olarak bir mutluluk hissettiği mutlaka günleri vardır. Yani hangi kavim olursa olsun mutlaka günleri var. Müşriklerin de bu tip günleri var. Ha zaman ha mekanla alakalı olarak Allah Azze ve Celle bunları iptal ediyor yerine iki gün getiriyor bunların. O iki günden kurban ve Ramazan bayramı. Kurban bayramı hac ibadetin edasını şükre olarak. Ramazan bayramı da oruç ibadetin edasının şükrü olarak yerine getiriliyor. Vaksaaha anil Nabi sallallahu aleyhi ve sellem muakket peygamber el satt sahip oldu yani nakil sahip oldu, onu, lama kadem medinete ne zaman medineye geldi, ve kana li ahlı ha yomani gelgabun fihi ve kana li ahlı un için yani medine ahlı için yomani iki gün vardı, gelgabun fihi o iki günde oynarlardı. Kâl sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber el satt ki, "Kad abd bihima kum minhuma. قد مواقف ابدلكم الله Allah sizi değiştirdi bihima o ikisiyle hayran bilhuma o ikisinden daha hayırlı bir şeyle değiştirdi yani size iki şey verdi o iki şeyden daha hayırlıdır. Yawm an nahri ve yawm el kurban günü ve fıtır günü yani oruçtan sonra yendiğinden dolayı fıtır bayramı denmiş bu güne. Fe la caiz değildir el ala bu iki günün üzerine Yeni bayramlar ziyade etmek caiz değildir. Bi ihdasi ayyadin ukhra başka bayramlar ihdas etmek gibi ortaya çıkarmak gibi ke ayyadil mevalidi ve gayriha. Doğum günleri, mevlütleri ve onun dışındakiler. İşte peygamberin doğum günü, işte peygamberin vefat günü mesela ya i̇şte benzeri. E, gerçi vefat günü olmaz ama doğum günü gibi günleri bayram olarak ihdas etmek caiz değildir. Li en nezalike ala ma şer'ahu Çünkü bu Allah'ın meşru kıldığının üzerine fazlalıktır. Ve ibtida'un fid ve dinde bir bidat çıkarmadır. Bu muhalafetul lis-sunneti seyyidil murselin. Gönderilmiş olanların seygidinin sünnetine muhalefettir. Ve teşebbuhum bil kafirin, kafirlere benzemektir. Sevâun summiyet a'yâdan veya zikriyât veya eyâmen veya asâbi'a veya a'vâmen. İsterse eşittir sevâen. Sewa isimlendirilsin ayadın bayram diye isimlendirilsin ev zikriyat zikriyat diye isimlendirilsin hani hatırlama işte anı şeklinde isimlendirilsin ev ayyam gün diye isimlendirilsin ev esabi hafta diye isimlendirilsin ou awaman sene diye isimlendirilsin hani bazen diyorlar ki işte mesela doğum günü gün diye isimlendiriyorlar değil mi o günü kutluyorlar bir bayram gibi işte mum pasta vesaire Bazen işte Dünya Kadınlar Haftası mesela, değil mi? Yerli Malı Haftası mesela vesaire. E misal işte çocuk bayramı, gençlik bayramı, spor bayramı, cumhuriyet bayramı e vesaire her neyse yani ister ne şekilde isimlenirse isimlensin fark etmez. Ama Müslümanların kendisini kutladığı ve onda sevindikleri üçüncü bir gün çıkarmaları, hafta çıkarmaları caiz değildir. Çünkü Allah iki tane. <gülüyor> E, yıkılmıştır. İki tanenin üzerine çıkarılan her türlü tören, her türlü bayram, Allah'ın meşru kıldığın üzerine yapılan ziyadedir diyor. Kullu zalike leysa min sünnetil İslam. Bunların hepsi İslam'ın sünnetlerinden değildir. Bel bu min i cahiliye. Bilakis o cahiliyenin fiillerindendir. Ve taklidun ve taklidun lil küfriyeti. Kafir olan devletleri taklittir. من الدول الغربيه وغيرها Batılı devletlerden ve onun dışındaki devletlerden kafir olanları taklit etmiş. Fakat قال sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi salatu vesselam buyurdu ki men teşabbaha bi kavmin fehuve minhum Kim bil kavme benzerse o da onlardandır. Ve qala inna hayral hadisi kitabullah ve dedi ki Sözlerinden hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Wa hayral hadi hadi Muhammed'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve şerrü'l umuri ha işlerin en şerlisi onun sonradan ortaya çıkanlarıdır. Ve kullu bid'atin dalaletun. Ve her bid'at dalalettir. Neselullah. Biz Allah'tan istiyoruz en yuri yena'l hakka hakkan ve yerzukana itiba'ahu. Biz hak olarak göstersin ve ona tabi olmayı nasip eylesin. وَأَنْ يُرِيَنَا الْبَاطِلَ ve وَيَرْزُقَنَا اِشْتِنَابَهُ ve bize batılı batıl olarak göstersin ve bize ondan sakınmayı nasip eylesin, rızık olarak versin. Evet. Şimdi o zaman biz buradan, e, buraya kadar olan kısımdan ne anlayacağız? Şunu anlayacağız. Diyeceğiz ki Müslümanların dininde bayram sadece iki tanedir. Üçüncü bir bayram kesinlikle söz konusu değildir. Tamam. Niye? Çünkü İslam geldiği zaman İki tane Müslümanların kendi aralarında kutladıkları cahiliyeden kalan bayramları var. Hangi bayramlar bunlar? Nevruz bir de Mevlidcan. Öyle değil mi? İslam şu anda da şu anda kutlanan Nevruz ve var. İslam ne yapıyor? İslam bu ikisini değiştiriyor. Yerine dini olan iki tane bayram getiriyor. Kurban ve Ramazan bayramı. Anlaşıldı? İster sonradan ihdas edilen bayramlar, dini bayramlar olsun. İster örfi bayramlar olsun fark etmez İslam bunların hiçbirini hiçbir sayıkla kabul etmez. Mesela örneğin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü, Mevlüt kandili veya şu anda mesela biliyorsunuz kutlu doğum haftası diye çok az kaldı zaten önümüzdeki günlerde bir kutlama yapılacak, bir hafta boyunca bir kutlama yapılacak. <gülüyor> Doğru mu hocam? Ne, ne isim adı altında yapılacak bu işte Peygamberimiz o günde doğdu dünya peygamberimizle şereflendi. Bizim de e, bugünü kutlamamız lazım. Veya sevindiğimizi, onu sevdiğimizi açığa çıkarmamız lazım. Doğru mu? Şimdi bir, peygamber aleyhisselatü vesselam kendisi hayattayken böyle bir kutlama yaptırmamıştır. Doğru mu? Peygamberimiz vefat ettikten sonra peygamberimizin peygamberimize sevgileri ve ittibaları Kur'an tarafından tasdik edilmiş olan. İnsanlar böyle bir günü bayram günü olaraktan ilan etmemiş, kutlamamışlardır. Doğru mu? Onlar gitti, onlardan sonra ümmetin Selefi Salih diye isimlendirdiği üç asır böyle bir kutlamaya gelişmemiş, böyle bir kutlamaya teşebbüs etmemişlerdir. Ne zaman çıkmış bu? Çok sonralarda. Yani aslı şia kaynaklı olan bir uygulamadır. Bazı İslam alimleri de bunu bidat-i Hasen'e adı altında dinde kutlanabilir olarak sıkletmişler, değil mi? Hatta bir hafta olarak, şu anda artık haftalarca kutlanıyor veya lisan ayı komple e, kutlu doğum diye e, kutlanıyor. Lisanda bunun yeri yoktur. Sebep bu Allah'ın kılmış olduğun üzerine yapılan ziyadedir. Anlaşıldı? Allah'ın kılmış olduğu, meşru kılmış olduğun üzerine yapılan ziyadedir. İster dini olsun, örnek verdim, isterse örfü olsun. Ha örfü olanlar da iki kısım. Bir zaten bizim yani İslam toplumlarının örfünde var olan diyelim ki bir uygulama vardır. Bir bu var. Bir de diyelim ki ekstradan ne vardır? Bir de ekstradan e, işte kafir devletleri taklit işte doğum günü, mesela ondan sonra işte sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, başka yılbaşı gibi. Yani kafir olan devletlerden ithal edilmiş olan bayramlar var. Bunlar da iki kısım. Onların dini ve küfri itikatlarını temsil eden bayramları kutlamak insanı kafir yapar. Öyle mi? Çünkü küfür azı göstermek küfürdür. Ama küfür olmayan adet olan bayramlarını kutlamak ise ne olur? Haram olur. Çünkü biz demiştik kafirlere küfür itikatlarında benzemek küfür simgelerinde benzemek, insanı küfre sokar. Ama normal adetlerinde benzemek, itikat dersinde anlatmıştır değil mi? مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ من فَوَ مِنُمْ عَلِسِينَ <gülüyor> İnsanı fasıh yapar. Bunun dışındaki basit benzemeler ise mekruhtur. Öyle değil mi? Çünkü İslam umumen onlara muhalefet etmeyi bize emir etmiştir. وَسُمِّيَ الْعِيدُ عِيدًا Bayram, bayram diye, yani niye bayrama ايد dendi? İd kelimesi kullanıldı. Diyor ki yahudu ve ya tekerlar okulmin Çünkü o döner ve her sene tekrar eder o zaman ilk kelimesi nereden gelmiş ade yahududan gelmiş değil mi ade Yahududan gelmiş diğer bu yahudu bil Farhi ve sour yani insanlara sürekli mutluluk ve sevinç ile geri döner ve yahudullah o fihi bil ala ibadi Allah' da o günlerde sürekli kullarına iyilik ile o günleri dönnderir عَلَىٰ اِسْرِ اَدَائِهِمْ لِتَاعَتِهِ بِالسِّيَامِ وَالْحَجِّ Onların hac ve oruç taatlerini eda etmelerinin hemen akabine Ala اِسْرِ اَدَائِهِمْ Hemen akabine Allah de onlara ihsan ile ne yapar? İhsan ile sürekli bu günleri O zaman İd denmesinin sebebi nedir? عَدَىٰ Yahu'dudan geldiğinden dolayıdır. Yani عَدَىٰ Yahu'du manası dönmek demek. Bugün de her sene içerisinde dönüp dönüp tekrar ettiğinden dolayı bugüne ne demiş? İd. Edilmiş. Ne dönüp, dönüp dolanıyor bu e, günlerde? İşte diyor hem bayram insanlara bir sevinç getirerek her sene dönüyor. Hem de Allah Azze ve Celle e, o günlerde insanlara sürekli şey yapıyor. Sürekli o günlerde insanlara nimetleriyle, ihsanıyla geri dönüyor. Tabi bazıları da demişler bu adetten gelir. İlk kelimesi aslında adet. Adeden gelir. Ade var ya adet. Adet edinmek bir şey sürekli. Sürekli insanlar bu günü Bayram olarak geçirdiği için e, adet kelimesinden olan ad, e, id denmiş. Aslında çok da şey yok e, aralarında bir fark yok çünkü adet de adeden gelmiş sonuçta. Yani bir şey çokça tekrar edip dönüp dönüp artık insanlar alıştığı zaman ona adet e, denir. Yani köken olarak çok da farklı bir şey değil. Evet. Ve delilü ala mensûriyyeti salatil aidi. Bayram namazının kılınmasının meşruiyetinin delili kavluhu Teala Allahu Teala'nın şu sözüdür. Fasalli li rabbike venhar Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Tamam? Yani kurban kurban bayramı için eee tefsir edildiğinde fasalli de onun için namaz kılma olarak yan yana zikredildikleri için bu şekilde algılanmış. Ve kavluhu Teala kad aflaha men ve zikr esme rabbih Şüphesiz ki temizlenen veyahutta kurban kesen kurtuluşa erişmiştir. Ve Rabbinin ismini anıp da namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Sünnetten delil ne? Vekanen tabii bu ayetler biraz zorlama. Yani bu ayetleri bayram namazına delil olarak zikretmek biraz açıkçası zorlama. Hem siyak itibariyle hem de mefhum için itibariyle mesela fe salli li ee, burada derler türlü hüküm çıkması racı olan görüşe göre usulde zayıf. Yani bir iki şey yan yana dedi diye aynı hükmü alacaklar diye bir kaide yok. Daha önce bunu anlatmıştık değil mi? Nerede anlatmıştık? Acil meselesi panelde şey aciptir meselesin Fıkıhta geçmişti daha önce. İki şey mesela aynı cümlede bazı şeyler sayılıyorsa bir tanesi vacip diye hepsi vacip olacak diye bir kaide yok. Böyle bir şey. Siz düşünün, ben devam edeyim. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْخُلَفَاءُ min بَعْدِهِ يُدَوِمُونَ عَلَيْهَا Halifeler ve peygamberimiz peygamber ve peygamberden sonra halifeler aleyhissalatu vesselam bu namazın üzerine devam ederlerdi. Bununla ilgili bir hadis nakletmemiş çünkü zaten konu içinde gelecek olan bütün hadisler buna delil olacak. Hadisler yani bayram namazıyla ilgili sabit olmuş olan tüm hadisler, bayram namazının kılınmasının meşruiyetine e, sabit olmuş olan hadisler olacaklar. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا حَتَّ النِّسَةِ Peygamberimiz kadınlar da dahil olmak üzere, ee, o'nu emretti. فَيُحْسَنُّ لِلْمَرْأَةِ حُدُورُهَ Kadına o namaza hazır olması sünnet olur. غَيْرَ mutayyibetin Koku sürünmeden وَلَا لَابِسَتٍ Giyinmeden لِفِيَابِ Süs elbisesi giyinmeden hazır olması sünnet olur. Ev şöhretin veya da şöhret elbisesi. Şöhret elbisesinin tanımı nedir? Şöhret elbisesi. Mesela hadislerde de var ya, şöhret elbisesi giymek haramdır. şöyle elbisesi nedir? Ziynet elbisesi nedir? şöyle elbisesi nedir? Şimdi normalde, e, kadının zinet elbisesi giymesi haramdır dediğimizde, kastımız ne? Elbisenin kendisinin süs olması demek. Tamam mı? Yani mesela diyelim ki ne demek işte bir şöyle düşünün. Bir kadın mesela bir düğüne gittiğinde, bir özel güne gittiğinde daha farklı giyinir. Doğru mu? Bak o elbisenin kendisi zinet. Çünkü kadın onun ile süsleniyor. Ama hiçbir kadını siz pardösüsüyle, çarşafıyla, dış kıyafetiyle süslendiğini gördünüz mü mesela? En yani tesettürlü, hicaplı bir kadın mümkün değil. Yani simsiyah bir parçayla nasıl süsleneceksin? Ama bir de mesela ne var? Bazı elbiseler var aslında zinettir. Kadın o elbiseyle süslenir. O elbiseyi süs olarak kullanır. Kadın işte o elbiseyi giymesi caiz değildir. Yani ne bayram namazına ne başka namaza ne normal zamanda dışarıya öyle bir elbiseyle çıkması caiz değildir. Şöhret elbisesi ise insanı giydiği zaman içinde yaşamış olduğu toplumda farklı kılan elbisedir. Tamam Ve bu her yerin örfünde her e, memleketin örfünde bu şeydir e, değişir. Mesela şimdi diyelim örnek veriyorum, e, şöhret elbisesi nedir? E, Misal siz şimdi Türkiye'de e, cellabiye giyip sokağa çıkarsanız bu şöhret elbisesidir. Çünkü sizi toplumdaki herkesten farklı yapan bir elbisedir. Yani bütün dikkatleri çeken, sizin kendinizi farklı hissetmenizi sağlayan vesaire. Ama aynısını e, Arabistan'da giydiğiniz zaman ve Arap ülkelerinde e, gayet normal bir kıyafet türüdür. Anlaşılıyor değil mi? Veyahut da mesela diyelim, <gülüyor> yani şimdi artık kendi memleketimizde yaşarsak örnek çok olur da, İstanbul'da herkes her türlü giyindiği için çok daha fazla örnek insan şey yapamıyor yani insan bulamıyor. Çünkü her türlü kıyafetten her caddede birkaç kişi bulabiliyorsun yani. Mesela ne örnek verebiliriz? Başka, şöyle terbisesine. Heh, mesela şimdi bu kaftanlar falan var ya, eski zamanda işte bu giyilen kaftanlar falan var, süslü falan böyle, şimdi onu, onu giyip kafanıza bir kavuk takıp, mesela sokağa çıktığınızı düşünün. Bu bir elbisesidir, öyle değil mi? Çünkü işte bütün toplumda farklı kılacak olan bir elbisedir. Yani şöyle elbisesi nedir? Toplumda olmayan ve giyildiği zaman insanın toplumun galibinden, çoğundan farklı kılacak olan elbisedir. Kadın böyle bir elbise de giymeyecek. Bu şartı niye getirdi? Çünkü genelde bayram günü insanların süslendiği, farklı şeyler giyindiği bir gün olduğu için hani kadınlar çıksın ama sakın dikkat etsinler yani böyle şeye çıkmasınlar, namaza bu şekilde çıkmasınlar diye. Çünkü diyor Peygamber buyurdu ki وَالْيَخْرُجُنَ <gülüyor> tefilat Yani güzel koku sürünmeden çıksınlar buyurdu ve atazinnir rijala erkeklerden ayrılmalarını emretti ve atazilul huyadu al-musalla namaz kılınan yerden hayızlı olan kadınlar uzak dururlar kaleb ummu atiye dedi ki kunna nu'maru biz emrolunuyor idik en nahruca yawm aydi bayram gününde çıkmayla emrolunuyor idik hatta tahraca al-bikru min hidra yani bekar olan bakire olan bir kız bile kendi yuvasından bulunduğu yerden çıksın. Ve hatta tahrüc ve hiyedü. ki hayzı olanlar da çıksınlar. Feyekunne halfe'n-nasi. İnsanların arkasında olurlar. Feyekunne kaneden geliyor değil mi? Kunne. Feyekunne halfe'n-nasi insanların arkasında olsunlar. Feyukbirne bitekbirihim. İnsanların tekbiriyle onlar da tekbir getirirler. وَيَدُعُونَ بِدُعَائِهِمْ İnsanların duaları ile onlar da dua ederler. berekete بَرَكَةَ ذَٰلِكَ ve وَتُهْرَتَهُ Bugünün bereketini ve bugünün temizliğini onlar da Allah'tan umarlar. Ve tamam. Mu'atiye ne diyor burada? Yani diyor biz kadınlar olarak peygamber döneminde emrolundurduk. Biz Mustafa'l-Hadis dersinde demiştik eğer sahabe كُلْنَا نُؤْمَرُوا اُمِرْنَا derse Asıl olan burada nedir? Bunun merfu olsa bile ama hükmen mevkuf olsa bile hükmen merfudur. İlleti neydi? Yani neden Sahabe "Umirna veya kunna nu'muru" dediğinde niye mevkuf olsa bile biz bunu merfu sayıyorduk? Çünkü o dönemde peygamberden başka onlara emreden hiç kimse yoktu. Tamam? İllet buydu yani sebep olaraktan illet buydu. Evet. Hem normal kadınlar çıkıyor hem de peygamberimiz diyor hani genelde be bekar kızları evden çıkarmazlar. Yani bekar kadınla evli kadın aynı olmaz, peygamber bekar kızlar da çıksın diyor. Hayızlılar da hani biz gelip ne yapacağız, namaz kılmayacağız diyebilirler. Hayır onlar da çıksın ama namaz kılmasınlar. Arka tarafta durup insanların dualarını eşlik etsinler, tekbirlerine eşlik etsinler hatta ki o hayırdan mahrum olmasınlar diye. وَالْخُرُوجُ لِسَلَاةِ الْاَيْدِيَ Bayram namazına çıkmak, ve eda o salat el eyd ve bayram namazını eda etmek ala hadan nemati bu şekil üzere el meşhudi min el yani her herkesten e, insanların hepsinin şahitlik ettiği bu şekil bir bayram namazına çıkış ve bayram namazını eda etme fihi onda vardır izharun li şiar İslam'ın şiarlarını ızhar etmek vardır. فَهِيَّ مِنْ dini, الدِّينِ اَلْظَاهِرَةِ Dinin zahiri olan alametlerindendir. Yani cuma namazı nasıl bir şiarsa, İslam'ın kuvvetini, izzetini, Müslümanların beraberliğini göstermekse, hakeze bu şekil üzere, bütün ümmetin bayram namazına şahitlik etmesi de aynı manayı taşır. Değil mi? Hem şiardır, ızhar edilir, hem de dinin zahiri olan alametlerindendir. Ve وَاَوَّلُوا صَلَاتٍ Sallaha en sallallahu aleyhi ve sellem'e l'id, peygamberimizin bayram için ilk kılmış olduğu namaz. Yawmul Fitri eee ve avvelu salati sallaha en-Nabi l'id. Ha. Peygamberimizin bayram bayram için kılmış olduğu ilk namaz Yawmul Fitri min as-sanati min hijreti Ramazan Bayramı'nda Hicret'in ikinci senesinde olan namazdır. Ve lem yezel sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ona sürekli üzerine devam etmeyi terk etmedi. Devam etti. Hatta Faraka dünya. Ta ki dünyadan ayrılıncaya kadar. Yani vefat edinceye kadar. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Allah'ın salatu ve selamı onun üzerine olsun. Ve istemerre aleyhal Ve müslümanlar onun üzerine devam etti. Khalefen an selefin. Yani her sonra gelen. Yani selefin her öncekinden sonra gelen. Bu uygulamanın üzerine devam etti. Selefen halefen anselef demek bu bir tabir. Yani her sonradan gelen, öncekinden devralaraktan buna devam etmiş oldu. فَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ Eğer bir belde ehli onu terk ederse, مَاَسْتِكْمَانِ شُرُوتِهَا fihim Şartları onlarda tamamlanmış olmasıyla beraber bir ehli belde ona terk ederse, قَاتَلَهُمُ imamu, İmam onlarla savaşır. لَاَنَّهَا مِنْ اَعْلَامِ الد۪ينِ اَزْظَاهِرَةِ كَالْاَذَانِ Çünkü ezan gibi dinin zahiri açık olan alametler denir. Yani burada ne diyor? Diyor ki bayram namazını bir belde ehli terk ederse iki, iki halden iki hal vardır. Ya mesela namaz kılacak insan yoktur. Ya sefer halindedirler. Ya muvatin değildirler. Yani bir yerde mukim değillerdir. Tamam. Ama yok bütün şartlar yerine gelmiş işte hem insan var cemaat var, mukim insanlar İslam'ın şiarlarını edebilecek konumdalar buna rağmen terk ederlerse İslam imamı İslam'ın zahiri açık şiarlarından birini terk ettikleri için onlarla savaşır. Buna başka ne dahildir? Mesela cemaat namazı cemaat namazı sünnettir diyen alimlere göre bile değil mi? Bir beldeli cemaat namazını komple terk ederse onlarla ne yapılır? Savaşılır. Sebep? Cemaat namazı onların yanında farz olduğundan dolayı değil, bazı alimlerin tabi. E, çünkü İslam'ın açık şiarlarından bir tanesi terk edildiğinden ötürü. Yani bu bir kafa tutmadır. Değil mi? Bayram namazı da böyle, ezan da böyle. Mesela ezan farz değil diyen alimlere göre örneğin. Değil mi? Demiş ki bu konuda ihtilaf var. Adam bir bedel dedi ki biz ezan okumuyoruz. Ne olacak? Tam farz diyenlere göre savaşmalar, savaşmayı anladık. Sünnettir diyenler peki niye savaşıyorlar? Çünkü dinin açık olan şiarlarından bir tanesi terk edildiğinden dolayı. Hiçbir sebep yokken, dinle açık olan şiarlarından bir tanesi terk edildiğinden dolayı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey. bu. Bu bayram edinmeyle alakalı, mesela bir İslam devleti olsa, bu İslam devletinin kuruluşu, e, orada kazanılan savaşlar ve benzeri bunlarla ilgili bir anma veya başka bir şey olmaz mı? Ee, <gülüyor> bu eğer bayram olarak değil de, yani bunu bir bayram olarak adetmeyip e, ve dine nispet edilen hiçbir tören içerisinde ihdas edilmezse o zaman alimlerin şeyhine kalmıştır, alimlerin ihtiyadına kalmıştır. Yani o zamanda yaşayan alimler bundaki maslahatı ve mevseleti gözetip böyle bir karar verebilirler ama bu bir bayram haline gelip her sene kutlanan İnsanların kendisinde işte sevindiği... Bu olmaz çünkü İslam iki tane getirmiş e zaten ve diğerlerini hepsini iblan etmiş, e değiştirmiş. Veya bu dine nispet edilirse. Mesela Mevlüt, ya senin normalde peygamberin doğduğu günde sevinmende bir sorun yok. Peygamberin doğduğu günde bazı hayırlar yapmanda bir sorun yok. Allah'a teşekkür etmende bir sorun yok. Yani sorun bu değil ama sen bunu dine nispet ediyorsun. Buna bir takım işte törenler atfediyorsun. Bu tö mesela şu anda... Daha önce de bunu söylemiştim. Yani bir zamanlar mesela İslam alimleri şuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki bidat zamanla dinleşiyor. Hani bazı bidat ehli diyor ki yok öyle bir şey yok. Yani niye dinlesin? Şu anda mesela gidin sokakta bir anket yapın. İnsanlar kandil günlerini kutlamanın farz olduğuna inanıyorlar. Öyle mi? Yani şimdi kandil günü olduğunda e, mesela kandil günlerle kayıt olan bir adama toplum ne gözüyle bakar? Layık dinsiz gözüyle bakar. Kızılbaştır bilmem dinsizdir gözüyle, Kandil yani bugün e mesela diyor adam. Doğru mu? Din olarak algılanmış yani o gün işte sabaha kadar namaz kılınacak, o gün kutlanacak ev vesaire böyle bir algı var. Yani ortaya atılan bidatler zaman içerisinde dinleşiyor. Halk tarafından din denenmeye başlanıyor. E bu da zaten bidatın ta kendisi. Dinde olmayan bir şeyi din adına dinde ihdas etmek bidatın ta kendisidir. Onun için yani eğer buradan kasıt bugünü bayram edinmek değilse Tamam Ve dine nispet edilip o günde din adına bazı şeyler yapılmayacaksa eğer İslam alim, o anda yaşayan alimlerin takdiriyle maslahat ve mesledet gözetilip e, böyle bir gün için bazı uygulamalar yapılır yapılmaz o onun kararı. Ama bu ikisi olursa olmaz. Yani o günün resmi bayram ilan edilmesi işte vesaire şudur budur o kesinlikle olmaz. Evet. Burada şöyle e, bir soru soralım. Peki bu bayram namazının hükmü nedir? Yani burada zikretmemiş olduk. Buraya kadar olan kısımda. Bayram namazının hükmü nedir? Yani bayram namazı sünnet midir? Bayram namazı farzayın mıdır? Yoksa bayram namazı farzı kifaya midir? meseleniz açık olduğunu biliyorum. Benim meseleniz sünnet olduğunu biliyorum. Öyle. Hane, hanefilerde farz ayin, bayram namazı Hanefilerde herkesin kılmak zorunda olduğu farz ayinlerden bir tanesi. Evet. Şimdi e, bayram namazı ile alakalı olaraktan alimler üç farklı görüşe ayrılmışlar. Genel itibariyle Cumhur Ulema bayram namazının sünnet olduğunu söylemiş. Demişler ki bayram namazı İslam'da müekket olan sünnetlerden bir sünnettir demişler. İmam Malik gibi, İmam Şafii. Tabii İmam Şafii'den iki görüş naklediliyor ama genelde ashabı sonradan sünnet olduğuna karar kılınmış. İkinci bir görüş bayram namazının farz olduğu görüşü. Bayram namazının farziyeti ile alakalı da iki ayrılmış farz diyenler. Kimi farza aynı demiş. Yani Cuma namazı gibi herkesin bizzat iştirak edip kılması gerekir demiş. Bunlar kim? İmam Ebu Hanife. Kesin bir şekilde Cuma ile bayram namazını aynı kefeye koymuş. Ee, bir de farz-ı kifaya. Tabi farz-ı diyenler mesela Şeyhul İsa Teymiye, İmam Şevkani, İmam Sanani Bunlar hepsi bayram namazına farz-ı demişler. Cuma namazı gibi görmüşler. Ee, bir de farz-ı kifaya diyenler var. Bu da kim? Bu da İmam Ahmet'in mezhebinden bir rivayet. Yani farzı kifayettir. Bir grup yaptığı zaman cenaze namazı gibi diğerlerinden sorumluluğun düştüğü namazdır demişler. Şimdi cumhur ulema bayram namazına sünnettir derken <gülüyor> delil olarak da neyi almış olabilirler sizce? Vitr namazına sünnet diyenlerin en belirgin delili neydi? Vitr namazına sünnettir diyenlerin en belirgin delili bu yani standart beş vakit namaz e, burada da yine arabi hadisini almışlar. Demişler ki arabi peygamber aleyhissalatu vesselam'a gelip İslam'ı sorduğu zaman yani hem İmam Buhari'nin hem de Müslüm'ün rivayet ettiği arabi bir tane değil birden fazla arabi kısası var, değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne diyordu? Ham sus fil yumi ve leyleti. Beş vakit namaz. Gecede ve gündüzde toplam Beş vakit namaz. O da peygambere sordu Hel gayruha, benim üzerime bunun dışında bir namaz var mıdır? Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona cevap olarak ne dedi? İlla, illa en tatavvah Senin tatavvuh yapman müstesna senin üzerine başka bir farz namaz yoktur dedi. Demişler bu bizim en belirgin delilimizdir. Hangi konu olursa olsun beş vakit namaz ki cumayı zaten öleyle denk tutmuşlar bunun dışında kalan bütün namazlar sünnettir. Ha bazısı müvekket sünnettir. Bitir gibi, bayram namazı gibi. Bazısı müvekket olmayan sünnettir. Ama bu konudaki en belirgin delilimiz budur e, demişler. İkinci olarak da demişler ki bu namaz e, bayram namazıyla alakalı demişler bayram namazında ezan yoktur. Bayram namazında ezan yoktur. Bayram namazında kâhmet de yoktur. Bayram namazında ezan da yoktur. Şayet bu farz olan namazlardan bir tanesi olsaydı, herkesin gelmesi istenseydi bu namaza, bu namaz için ne yapılırdı? Ezan ve kamet tayin edilmiş olurdu demişler. Bu sebepten ötürü sünnettir demişler. E, farzdır diyen alimlere gelince, yani ikinci grup e, alime gelince, bunların delilleri zaten ortak, hem farz-ı ayin diyenler hem farz-ı diyenlerin delilleri ortak en sonunda bir noktada ayrılmışlar. Önce ortak oldukları delillerini söyleyelim. Birinci olaraktan demişler ki e, Peygamber aleyhissalatü vesselam hayızlı kadınlar ve normal kadınlar da dahil olmak üzere bütün kadınların dahi bu namaza iştirak etmesini emretmiştir. Hatta namazı kılamayacak olanların bile namaza katılıp arkada Müslümanların davetine yani dualarına katılıp onların tekbirlerine e, iştirak etmelerini istemiştir. Demişler bu cuma namazı bile için, cuma namazı için bile talep edilmemiş olan bir şeydir. Yani mesela cuma namazı için ve diğer bütün namazlarda peygamberimizin umumi emri var değil mi? ve كُنَّ حَيْرٌ لَكُنَّ Yani sizin evleriniz kadınlara sizin için daha hayırlıdır. Öyle değil mi? Namaz kılmanız için. Ama bu namazda, yani bayram namazında peygamber aleyhisselam mutlaka kadınların da namaza namaza dahil olmasını istiyor. Nereden bu var elimizde? Ümmü rivayeti var değil mi? Kesin bir şekilde Ümmü rivayeti var. Demişler bu bu namazın vacip olduğunun delillerindendir. Bu birincisi. İkincisi demişler Peygamberimiz Peygamberimizin halifeleri ve onlardan sonraki bütün Müslümanlar hiçbiri bu uygulamayı terk etmemişler. Ta günümüze kadar yani her bu konuda konuşan günümüze kadar demiş bu uygulamayı hiç terk etmemişler. Bu da gösterir ki bu uygulama İslam dininde farzdır. Bu uygulama, İslam dininde vacip olan bir uygulamadır. Anlaşıldı Bu delilleri zikretmişler. Yani birincisi, dediğimiz gibi Cuma namazına bile çıkması istenmeyen insanların e, bu namaza çıkmasının emredilmesi. İkincisi ise Peygamberimizin kılması, halifelerin kılması, Müslümanların kılması ve hiç kimsenin bunu terk etmemesi. Buraya kadar ki başka deliller de zikretmişler. Çok da hani mesela işte gibi yani böyle konuyla çok da şey olmayan e, alakası olmayan deliller. Onları hiç söylemiyorum. Yani bu delilleri söylüyorum. Yalnız buraya kadar intifak eden işte mesela Hanbelilerle Hanefiler şurada ayrılmışlar. Hanbeliler demişler ki işte bu namaz için ezan ve kâmetin meşru kılınmaması bunun farz aynı değil farz-ı kifay olduğunu gösterir demişler. Tamam yani buraya kadar beraberce kabul etmiş olduğumuz deliller demişler, bu namazın mutlak olarak genel olarak farz olduğunu gösterir. Gerekli bir namazdır, anlaşıldı. Peki bu gereklilik aynı bir gereklilik midir, kifayi bir gereklilik midir? Burada demişler, işte burada bir ayrıma gitmemiz lazım. Çünkü demişler, şayet aynı olmuş olsaydı Cuma namazı gibi, onun da bir ezanı, onun da bir kametinin olması lazım. Ezanının ve kametinin olmadığından dolayı biz farz kifayedir diyoruz demişler. Hanefeler hayır demişler. Cuma ile bayram arasında hiçbir fark yoktur. Kimin üzerinde cuma vacip olmuşsa aynı olarak onun üzerinde bayram namazı da farzdır demişler. Ha, bu diğer e, delillere gelince e, mesela Arabi hadisi meşhur Arabi hadisi zaten o şeyde de e, vitir namazını anlatırken de bu hadisi zikrettikten sonra hatırlıyorsanız şöyle bir şey söylemiştim size. Demiştim bu hadisten Sadece beş vakit namazın farz olup olmayacağı ihtilaflı bir mesele yani. Bazı alimler bu istilali kabul etmemişler. Bunu söylemiştim değil mi? Söylemiş miydin? Peki anlatmış mıydın tafsilatını? Yani ben de hatırlamıyorum, ben anlatmadım diye biliyorum. Sadece demiştim, hani aklınızda bulunsun. Yani bu hadisten o şeyi anlatırken, beş vakit namaz tek farzdır, onun dışında bir şey farz olmaz. Bu şey değil yani bu her alimin kabul etmiş olduğu bir istidlal metodu değil, sadece Cumhur'un kabul etmiş olduğu bir istidlal metodu. Çünkü bazı alimler şunu söylemişler, demişler ki bu hadiste sabit olan günlük namazlardır. Yani Peygamber çünkü burada diyor ki gün ve gece içerisinde Allah'ın sana farz kılmış olduğu namaz beş tanedir. Öyle mi? Kayıtlı yok, yani umumen namaz demiyor. Hani namaz demiyor Peygamber'e, beş namaz diyor, yani gün içerisindeki beş vakit namazı oluyor. ''Arabi de benim üzerime başkası var mıdır?'' deyince sadece bu beş vakit namaz yani gün içerisinde beş vakit namazdan başkası benim üzerime var mıdır? Peygamberimiz de ''Hayır, senin tatavuğu yapmam müstesnadır.'' diyor. Hatta mesela İbn-i Kudame Mughnide diyor ki zaten mesela Arabiye diyor ''Cuma namazı bile farz değildir ki mustavutin olmadığı için, yerleşik olmadığı için. Cuma namazı bile farz değildir ki bayram namazını Peygamberimiz ikretsin.'' diyor. Yani cuma bile hani beş vakit namaza dahildir cuma günü içerisindedir. Arabiye o bile farz değildir. Yine mesela bazı alimler şöyle bir itirazda bulunmuşlar bu hadisten bu istidale. Demişler mesela bir adam Allah'a adak namaz adarsa al sana bir farz aldı boynuna. Doğru mu? Yani şimdi ben desem ki mesela Allah bana şu kitabı bitirmeyi nasip ederse sekiz rekat namaz kılacağım. Ben şimdi boynumda aynı beş vakit namaz borç olduğu gibi Sekiz rekat namazında kendi boynuma borç kıldım. Öyle mi? Demek ki demişler bu hadisin umumu taksis yemiş. Yani Nezhel ile adak e, fıkhi ile bu hadisin umumu taksis yemiş. Onun için demişler bunun gibi bayram namazını da buna eklemek ne değildir? E, bunda bir sorun yoktur demişler. Mesela İmam Sanani, Subulü Selam. Sanani kimdi? Demiştik yakın dönem alimlerinde. Yani Muhammed İbni Abdülvahab, İmam Şevkani, İmam Sanani bunlar aynı dönemde yaşıyorlar. Öyle değil mi? Aynı dönemin alimleri, o Suudi Arabistan'da yaşıyor Muhammedim Abdullah. Bu ikisi nerede yaşıyor? Yemen. Yemen. Sana Sanaani diyor, değil mi? Sana Yemen'de. Bulugul Meram üzerinde bir şerhi var, Emir Sanaani'nin Subulü Selam isminde. Ee, yani yani tanıyın aklınızda kalsın alimler diye söylüyorum. Subulü Selam şerhi var Bulugul Meram üzerinde meşhur. Ee, İmam Sanaani diyor ki normalde bu mefhumul adettir. Yani beş vakit namaz peygamberimiz dediğinde bu mefhumul adettir. Yani adetten anlaşılan şeydir bu. Mefhumul adede başka bir adedi eklemek usulen şey değildir diyor. Yasak değildir. Yani bir üçtür sonra dördü ekleyebilirsin. Beştir altıyı ekleyebilirsin hani böyle bir şey yok e diyor. Tabi bu usulü bir tartışma yani usul fıkıhla alakalı bir tartışma. Neyi anlatmaya çalışıyorum burada? Yani bu Arabi hadisinde beş vakit namaz farzdır onun dışında hiçbir vakit namaz farz değildir görüşü tüm alimler tarafından kabul edilmiş olan bir görüş değildir. Mesela bunlardan biri kimdir? Şeyhülfislam üniteymiyedir değil mi? Bu istiller metoduna karşı çıkmıştır. <gülüyor> o da aynısını söylemiştir. Günlük namazlarda tamam ama bunu umum ve mutlak olarak namazlarda ele alıp yani hiç beş namaz dışında farz olan, vacip olan bir namaz yoktur e, gibi düşünmek bu doğru değildir e, demişler. İtirazları da bu şekilde, söylemiş olduğumuz şekillerde bir takım itirazlar da bulunmuşlar. Kimisine demiş, mesela demiş ki bu bu namazdan farz olmadan önce olabilir. Sadece Miraç'ta istikrar bulmuş olan beş vakit namaz vardı. Bu Arabi bu soruyu sorduğunda daha henüz diğerleri ne olmamıştı. Bayram namazıdır, mesela, adak meselesi vesaire. Belki henüz daha farz olmamıştı. Onlar olsaydı Peygamberimiz onları da e, ekleyecekti diye. Yani burada bazı farklı farklı itirazlar yöneltip, cumhur ulemanın umumen böyle bir istildan metoduna karşı çıkmışlar. Tabi böyle olunca da e, cumhurun en kuvvetli delili ne? Bayram namazının sünnet olduğuna dair arabi hadisi. E bunu çürütünce en kuvvetli delillerini düşürmüş olmuşlar. mi? bunun farz olduğunu söylemişler. Anlaşıldı mesele değil. Sonra da farz diyenler kendi aralarında artık farz aynıdır. Farz ve kifayedir diye de eee şey yapmışlar. E, Racı olan da yani eğer e, şartlar yerine gelmişse bayram namazının kılınması konusunda cuma namazı gibi bayram namazını kılmak Müslümanların üzerine vaciptir. Hiç olmazsa e, ihtilaf edilse bile terk edilmesi kesinlikle gerekmez. Çünkü İslam tarihinde hiçbir zaman bayram namazı e, Müslümanlar tarafından terk edilmemiş olan namazlardan bir tanesidir. Anlaşıldı mı? Buyurun. Farz Farz aynı tabii çünkü o yani onun için şey ezan kılınmadı, bundan dolayı farzı şey değildir e, farzı aynı değildir yani buna mesela e, farz aynıdır diyen alimler şöyle cevap vermişler demişler ezan niye meşru kılınır insanların bu vaktinden gafil olduğu Öyle değil mi? İnsanların unutması ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde insanlara namaza hatırlatma ve onları namaza çağırmak için e ezan meşhûk olun. Bayram öyle değil ki demişler. 7'den 70'e herkes ne zamanın bayram olduğunu ve bayramda ne yapılacağını bilir. Ondan dolayı böyle bir şeye gerek e yoktur demişler. Böyle olsa bile bundan bu hüküm çıkmaz demişler. Yani bunun buna delalet etmesi kapalıdır. Doğru mu? Bir şeye ezan tayin edilmedi. Ondan dolayı bu onun Farzı ı kifaya olduğunu gösterir. Böyle bir delalet biçimi yoktur demişler. Siz bunu cenaze namazına kıyas ediyorsunuz ama bu kıyas doğru mudur değil midir biz bunu bilmiyoruz. Yani elimizde bunu destekleyen bir delil vesaire yoktur demişler. Ama yani kuvvet bakımından, sünnet denmektense farz-ı kifaya ve farz ayın görüşü daha kuvvetli. Birinci sırada farz ayın, ikinci sırada farzı kifaya kuvvet olaraktan delil yönünden gelir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Buyur. O yüzden dediğiniz de cenaze namazı fesi diyorum. Hangi bölümü? Cenazeye ezan okumuyor ya. Cenazede farzı kifaye. Mesela buna da bir şeyleri var, reddiyeleri var. Yani ben çok uzamasın diye kısa e, yani daha ileride bu tip şeyleri insanla konuşuruz. E, diye mesela şeyhülislam Ebtemiye fetavada diyor ki <gülüyor> normalde diyor ee, sizin bu farz-ı kifaya bunu kıyas etmeniz diyor yanlıştır. Çünkü diyor cenaze namazından umulan maslahat, bir takım Müslümanların bir araya gelmesiyle elde edilebilir. Mesela cenazede kasıt nedir? Adamı tekfi kefenlemektir, tekfin, adamı gömmektir. Bir de onun cenazesine şahitlik etmektir. 40 kişi olsa yeter. 40 tane Allah'a şirk koşmayan Müslüman, bir Müslümana hayırla şahitlik etse yeter. Doğru mu? Bak diyor ki Şeyh hulusil cenazeden insanların toplanmasıyla umulan maslahat, dini maslahat, bazı insanların bir araya gelmesiyle o elde edilebilir ama bayram böyle değildir ki. Yani bir bazı insanlar sevindi mi diğerleri sevinmez ki. Bazı insanlar bir araya geldi mi e, bayramda bu böyle olmuyor. Yani. Bayramdaki umulan maslahatlar işte sevinç, Müslümanların şiarlarını ızhar etmeyen Müslümanların kaynaşması, bir araya gelmesi öyle değil mi? Bunlar için herkes lazım. Yani bu anca herkesle oluşabilecek olan bir maslahat. Onun için demiş, sizin bunu buna kıyas etmeniz bu doğru olan bir kıyas değildir demiş. Tamam, başka? Anlaşılmayan bir şey? Anlaşıldı mı? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Sorusu olan var mı? Soru. Vakhir davana elhamdülillahi rabbil alamin.